Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Bugün sizlerle beraber hayırlı bir eş için, iş için, ev için, çocuklarımızın geleceği için, hastalıklarımıza şifa için, ümmet için, mazlumlar için, ağzımızdan çıkan, yüreğimizin yangınlarına tercüman olan zikir ilacından bahsetmeye çalışacağız. O kadar çok vaktimiz var ki, ve o kadar çok boşu harcıyoruz ki vaktimizi, 3 dakika boşluk var onu nasıl değerlendireceğimizi düşünüyor, hemen elimiz cep telefonuna gidiyor. Halbuki boş durmadan, telefonu 3-5 dakika kurcalamadan, o boş vakit dediğimiz vakitlerde bile zikir edilebilir. Peki zikir nedir? Zikir anmak, ezberlemek, hatırlamak manasında bilinir. Peki Allah rızası için zikretmek nasıl bir şey? Söylenmesi tavsiye edilen hamd, sena ve dua için kullanılan sözlere zikir deniyor. Bazı alimler insana sevap kazandıran tüm hareketler zikir kategorisinde değerlendirilebilir de demişler. Zikir, zekere fiilinin mastarı olarak biliniyor. Türkçemizde de zikir diye kullanılır. Yalnız başına ve gizlice Allah'ı zikretmek daha makbul olmakla beraber zaman zaman açıktan yani görünür bir şekilde veya toplu olarak zikretmenin de faziletinden bahsedilir. Bugün biz bu zikir hayatının neresindeyiz? Bizim zikirlerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının zikirlerine ne kadar yaklaşabiliyor? Bunları konuşacağız, hatırlayacağız. Şunu asla unutmayalım ki kalp için zikir neyse balık için su odur. E balık sudan ayrıldığı zaman hali nasıl olur? İşte zikirsiz gönüllerde aynı hale düçar olur. Bugün çok imtihanımız var, bazen moralimiz bozuluyor haberler geliyor hastalık vesaire yangın deprem sel afetleri en sevdiğimiz insanlar birer birer toprağa veriliyor geçim derdi hanımınla kocanla konu komşunla bunların hepsinin arasında yorulduğumuzu biliyorum bunu hepimiz yaşıyoruz ama bunlara karşı ilacımız sadece tıbbi ilaçlar olmamalı evet onlar da önemli. Ama zikri hayatımızın baş köşesine oturtmamız çok önemli. Fatıma radıyallahu anha annemiz, bir gün değirmen taşını çevirmekten çok yorulduğu için, babasına yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Kendisine bir hizmetçi bulabilirse memnun olacağını söylemiş. Gerçekten de o kadar çok yoruluyormuş ki annemiz, bu bizim için bir mihenk taşı olsun. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yardım etmesi için bir hizmetçi isteyen kızına vereceği cevabı bugün kendimiz üzerimize alalım. Bizim de şu an dertlerimiz var. Çok yoruluyoruz. Misafirlerin zahmetlerini çekiyoruz kaynana dırdırı çekiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Şu oluyor, bu oluyor. Hepimiz sanki bu soruyu kendimiz soruyormuş gibi cevabını dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize şöyle buyurdu. Kızım, seni hizmetçiden daha çabuk dinlendirecek bir şey söyleyeyim mi? Yatmadan önce 33 defa Subhanallah. 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber de, sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamd ve huve ala kulli şeyin kadir de. Avucuna üfle, başından dizine kadar her yerine sür, sabahleyin dinç kalkarsın. Zaten biliyorsunuz namazların sonrasında okuduğumuz bu zikirler, Allahu Teala'yı birlemeler, övgü kelimeleri. Ne yapıyormuşuz? Avucumuzu öflüyoruz, Başımızdan dizimize kadar her yerimize sürüyoruz. Bunu gece yatarken ve sabah yapmanın da Allahu Teala'nın izniyle faydalarına inşallah erişiriz. Bu konuda sizlerle beraber bir Önemli bilgiyi de atlamak istemiyorum. Günümüzde birçok şeyi elle tutulan, gözle görülen, beş duyu organıyla fark edilenlerle sınırlı tutulduğu için sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Peki ben bunu 33 defa şunu, 33 defa bunu hepsini duaları okuyacağım. Bakalım sabahleyin nasıl kalkacağım. E ben sabahleyin kalktım ama dinç değildim. Allah korusun. Bu yanlışa düşmeyin. Sakın Allahu Teala'yı denemeye kalkmayın. Haşa. Dolayısıyla bugün bizim anlamlandıramadığımız birçok şey, şu küçücük aklımızın ermeyeceği birçok şey Allah'a malumdur. Biz bize söylenenleri yapalım. Yani Ahmed'i, Mehmedi, hanımınızı, kocanızı, evladınızı, iş yerindeki belki çalışan personelinizi deneyebilirsiniz imtihana tabi tutabilirseniz ama Allahu Teala'yı imtihana tabi tutamayız. Tutulan çünkü biziz. Dolayısıyla işte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisinin yorgunluğuna karşı bir yardımcı olarak bu zikirleri tavsiye ediyor. Bunları okuduktan sonra avucuna üfle, başından dizine kadar her yerine sür. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha birçok bizlere tavsiyesi var. Biz nasıl ki nefessiz yaşamıyorsak, yaşam imkansız hale geliyorsa, aslında ruhumuz da zikirsiz mutmain olamıyor. Yaşayan bir ölü oluyor. Nasıl ki akciğerinde bir sorun olan bir insan, belli tetkiklerden sonra bir sorun görüldüğü andan itibaren, yaşam destek ünitesine bağlanıyor. Veya akciğer eğer çalışmıyorsa... Oksijen tüpleri makinaları ile hayata tutunuyorsa bizim de maalesef bugün zikir gündemimizden alındığı için Allahu Teala'ya karşı zikirlerimiz, dualarımız, yalvarışlarımız azaldığı için biz de bir solunum cihazına bağlanmış durumdayız. Maalesef biz bunun farkında değiliz. Yine onlardan bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Arşın altında bir hazine söyleyeyim mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu sinirlendiği zaman büyüklerimizden duymuşuzdur. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu dışarıdan bakıldığı zaman ezbere okunan bir tekerleme gibi gelebilir ama öyle değil. İşte ağzımızdan kötü şeyler çıkacağına, olmaması gereken atmosferlere, girmeden bu dualara sarılmak en güzelidir. Büyüklerimiz o yüzden konuşurken bir yerden kalkarken bir yere giderken sinirlendikleri zaman hep Allah-u Teala'ya sığmışlar. Hasılı anma, anımsama, hatırlama diye bilinen zikir sadece ve sadece dualarla ilişkili değildir. Ben size inşallah bazı örnekler aktarmak istiyorum zikirsiz bir toplum olduğumuzun ispatı niteliğinde Ebu Hureyre radıyallahu an ve Ebu Said el Hudri radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğuna şahitlik etmişler. Bir topluluk Allahu Teala'yı zikretmek üzere oturduklarında mutlaka onları melekler kuşatır. İlahi rahmet kaplar. Üzerlerine sekinet iner. Ve Allah Teala onları katında bulunan üstün kulları arasında zikreder. Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselam halka halinde oturan bir grup ashabın yanından geçiyorlardı. Kendilerine görünce sordular. Siz burada niçin oturuyorsunuz? Onlar da dediler ki efendim bize İslamiyet'i nasip ederek büyük bir lütufta bulunması sebebiyle Allahu Teala'yı zikretmek ve ona hamd etmek için biz buradayız. Bunları duyan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah adına doğru söyleyin. Gerçekten siz burada sadece Allah'ı zikretmek için mi oturdunuz? Onlar da "Evet, vallahi sadece bu maksatla oturduk." dediler. Bunun üzerine ben size inanmadığım için yemin ettirmiş değilim fakat bana Cebrail aleyhisselam gelerek Allahu Teala'nın meleklere sizinle iftihar ettiğini haber verdi de onun için böyle söyledim buyurdular Okuduğum hadis yine Müslim'de geçiyor Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbetlerinde cennet bahçelerine uğradığınızda, oradan hakkıyla istifade edin buyurdular. Ashab-ı kiram, anlayamadıkları için, Efendimiz, cennet bahçesiyle acaba neyi kastediyorsunuz deyince, zikir halkalarını, zikir halkalarını, karşılığını vermişler. Evet, cennet bahçelerine uğradığınızda, diye başlayan bu cümle. Demek ki, Bizim gündemimizden kalkan mevzulardan bir tanesi, Allahu Teala'nın rızası için birileriyle buluşmak, hiç siyaseti, onu, bunu veya gereksiz mevzuları demek istiyorum, konuşmadan Allahu Teala'nın dinini anlatmak, kendisini zikretmek üzere toplanmak. Maalesef günümüzde azalan sünnetlerden bir tanesidir bu. Şeddat bin Evs radıyallahu an rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler yanında bulunduğumuz sırada aranızda yabancı biri var mı diye sordular. Burada ehli kitabı kastetmişlerdi. Biz de hayır yoktur dedik. Bunun üzerine kapıların kapatılmasını emretti ve ellerinizi kaldırın. La ilahe illallah deyin buyurdu. Biz de ellerimizi kaldırdık. Bir müddet böylece zikrettik. Akabinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini indirdiler ve şöyle dua ettiler. Elhamdülillah Allah'ım beni bu cümle ile gönderdin. Onu söylemeyi ve gereğini yerine getirmeyi bana emrettin. Buna karşılık bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden asla dönmezsin. Yani Allahu Teala'nın Celle Celaluhu dininin en önemli emirlerinden bir tanesi de zikirdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayatıyla bunu uygulamıştır. Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce diyebileceğimiz ayetinde yine aynı yere işaret vardır. Ama kelime olarak zikretmeye baktığınızda, yine yüzden fazla kendisinin zikredilmesi emri vardır. Dolayısıyla, peki ben bu zikri nasıl yapacağım? Dilim dönmüyor şunu söylemeye veya vakit bulamıyorum veya kaç tane söylemem gerekiyor? Bunlarla ilgili de inşallah vaktimiz olduğunca bazı bilgileri Tekrar etmeye çalışacağız. Biz şimdi Allahu Teala'nın zikri ile ilgili bazı hazırladığımız bilgileri anlatmaya devam edelim. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah bin Revahan'ın yanına gitmişti. O arkadaşlarına sohbet ediyor, onlara zikir yaptırıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce siz, buyurdu, öyle seçkin insanlarsınız ki, Cenab-ı Hak bana sizinle beraber olmamı ve sıkıntılara sizinle birlikte sabretmemi istedi. Emretti, buyurdular. Sonra da şu ayeti kerimeyi tilavet ettiler. el Kef Suresi 28. Ayet Sabah akşam Rablerine, sırf O'nun rızasını ve cemalini dileyerek, dua edenlerle beraber candan sabır ve sebat et. Sakın dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uyumuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve sonra şöyle devam ettiler: Şunu bilin ki Allahu Teala hazretlerini zikretmek için Kaç kişi oturursa onların adedince melek de yanlarına oturur. Onlar Allah'ı tesbih ederlerse melekler de tesbih eder. Allah'a hamd ederlerse melekler de hamd eder. Tekbir getirirlerse melekler de tekbir getirir. Sonra melekler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar ve Allahu Teala hadiseyi onlardan daha iyi bildiği halde, Ya Rabbi, kulların seni tesbih ettiler. Biz de tesbih ettik. Tekbir getirdiler, biz de tekbir getirdik. Onlar sana hamd ettiler, biz de hamd ettik, derler. Değerli dinleyenlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, kendisinin zikredilmesini istiyor. Hatta Bakara suresinde, çok net bir ifade buyurdu öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım bana şükredin nankörlük etmeyin dikkat ettiyseniz zikir ve şükür bir arada kullanılmış zikir de şükür gibi aslında üç çeşit peki bunlar neler birincisi dil ile yapılan zikirdir İkincisi kalp ile yapılan zikirdir. Üçüncüsü bedenimizle yaptığımız zikirlerdir. Dil ile zikir nasıl olur? Allahu Teala'yı Esmaül Hüsna dediğimiz o 99 ismiyle anmak, hamd etmek, tesbihte bulunmaktır. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Efendim, dua etmektir. Bununla ilgili o kadar çok ayet var ki zamanımızı iyi kullanmak için bir tanesini mealini aktaralım Enbiya suresinde geçiyor. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bir zikirdir. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? Bu öyleydi ve şimdi de bir başkasına geçelim. Kalp ile yapılan zikir. Bu da yüce Allahu Teala'yı gönülden anmak. Yani bir nevi düşünmek, tefekkür etmektir. Beden ile zikir nasıl olur? O da vücudumuzun bize emanet olarak verilen tüm organlarının Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri ya da neler yasaklanmışsa onlardan uzak kalmaylı olur. Bu da biz Müslümanların organlarımızı Allah'ın yolunda bulundurmamız ile mümkün. Bu da zaten hadis-i şeriflerde açıklanıyor. Yani benim gözüm hayırda kullanılmak zorunda. Ben helalimle bazı iki kişi arasında yaşananları, kadın ve erkek arasında yaşananları, Allah'ın dilediği şekilde yaşamam gerekmekte. Ayaklarım, ayaklarım harama veya kötülüğe gitmemeli, elim hırsızlığa yanaşmamalı gibi... Eğer vücudumuzla şükredenlerden olmak istiyorsak, zaten günahlara dalmamamız yetiyor. Ama kısa bir hatırlatma, neydi zikrin diğer çeşitleri? Kalp ile yaptığım zikirdi ve mutlaka olmazsa olmaz, dil ile yapılan zikirdi. Peki, az önce sizlerle paylaştık. Rabbimiz Celle Celaluhu, siz beni anın ki ben de sizi anayım diye buyurdu. Alimler bu konu hakkında bazı manalar vermişler, yorumlamışlar. Onlardan en bilinenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle özetlemişler. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, Siz beni ibadet ve itaatle zikredin ki ben de sizi rahmetimle zikredeyim. Yani siz bana dua ederek zikredin, ben de sizin o yaptığınız dualarınızı kabul edeyim. Siz, benim size verdiğim nimetleri hamd ile zikredin, ben de size verdiğim nimetlerimi arttırayım. Siz beni dünyada zikredin, ben de sizi ahirette zikredeyim. Beni şu anda varlık ve refah içinde olduğunuzda unutmayın, zikredin ki, ben de sizi belanın, musibetin, sıkıntıların olduğu o anlarda zikredeyim. Zikrin önemini bildiren, zikir hakkında emir ve tavsiyelerde bulunan bir ayet daha var. Bu ayet, bize zikrin nasıl yapılabileceğini, sınırlarının nerelere kadar uzandığını anlatıyor. Gönlümüzü rahatlatmak adına. Çünkü biliyoruz ki, şöyle hasta olduğumuzda zar zor zaten ayaktayız dua etmemiz gerekiyor bazen namazı o şekilde kılamayacak durumda olduğumuzda baş dönmesi vesaire ilaçlardan dolayı veya çok yoğun ağrılarda oturarak takılabiliyoruz bildiğiniz gibi işte namazda bile böyle bir kolaylık veren Allahu Teala dua ederken bu sınırı daha da genişletiyor evvela Ali İmran suresinin 191 ve Errad suresinin 28. ayetini bir okuyalım. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz derler. Bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Onlar ki, İnanmışlardır ve kalpleri Allah'ı zikretmekle, anmakla yatışır. İyi bilin ki ancak Allah'ı zikretmekle kalpler yatışır. Evet, yani ben yatağıma yattım. Eyvah, yatağımda dua edemiyorum, zikredemiyorum, yok. Veya hastahanedeyim. Şu anda zaten elimi kaldıracak halim yok, demeyin. Rabbimiz Celle Celaluhu, her halimizi bilendir. Kalbimizden geçenleri de bilendir. İnsanlara söyleyemediklerimizi, şu lal olmuş nefesimizi, ifade edemediğimiz milyonlarca şeyi barındıran beynimizin içindekilerini de bilendir. Ona dua edeceğiz. Dilimiz dönmüyorsa, düşüncemizle dua edeceğiz. Nasıl ki namazda hastalıklar olduğu zaman, bazı kolay yol, yolların gösterildiği gibi. Zor yerlerde, zor zamanlarda bazı ruhsatlar var. Bakın burada ayakta da oturduğumuz anda da yanları üzerine yattığında tabire bakar mısınız? Ne kadar leziz bir tabir. Yanları üzerine yattıklarında da Allah'ı anarlar. Yani yatarken de ben okuyacağım duaları, unutmamam gerekiyor. Evden çıkarken, besmelemi çektim, veya ayete kürsüyü okudum, veya bismillah tevekkatü Allah la havle ve la kuvvete illa billah dedim. Bunları öğrenebilirsiniz. Sadece bunlar değil, uykuya yatarken de, eğer ben Allahu Teala'yı anarken yatarsam, şöyle bir ümidim olacak. Sabaha kadar, benim ölüp ölmeyeceğimin bir garantisi yok. Eğer bir daha uyanmak nasip olmayacaksa bu dünyada en azından elhamdülillah son nefesimde söylediklerim dua idi. Allahu Teala'yı zikretmekti derim. O yüzden bundan böyle böyle bir alışkanlık böylesine güzel uhrevi bir lezzeti ahirete yollayacağımız bir emaneti Söz verelim mi birbirimize? Her gece yatmazdan evvel, dünya kelamı olarak en son, şöyle içten gelen bir kelime-i şehadeti, bir la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azimi ve diğerlerini söyleyelim mi? 30 saniyemizi alır. Kardeşlerim, bu arada bazı rakamlardan bahsediliyor. 4444 veya 26666 defa şu bu vesaire. Bazı kardeşlerimiz de haklı olarak zamanlarının olmaması, dillerinin dönmemesi vesaire sebeplerden dolayı, ben madem bu kadar okuyamayacağım, hiç okumayayım daha iyi diyorlar. Bu büyük bir tehlikedir. İslam alimlerimiz diyorlar ki, evet bazı duaların şu kadar okuması, bu kadar tekrar edilmesi daha güzeldir. Ama bir insan bunları yapamıyorsa da samimiyetle içten gelen, bir şekilde Allah'a tevbe eder, zikrederse bu Allahu Teala'nın bileceği bir durumdur. Kimse Allahu Teala bunu şu kadar kabul eder, buna bu kadar bir ödül verir veya bu kadarını bağışlar, şunu bağışlamaz diyemez. Çünkü her birimiz kuluz. Hasılı bunun altını bir kez daha çiziyoruz. Samimiyetle söylemek zorundayız. Ağzımızdan çıkandır. Bugün maalesef Karı koca arasında bile moda tabirler var. Mesela seni seviyorum kelimesi öyle alaşağı edildi ki sanki bir sakız gibi seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum falan deniyor. Nasıl ki artık sevgi veya bu kelimeler iyi kullanılmadığı doğru kişiler tarafından ağızdan çıkmadığı için artık çok büyük bir önem ve değer taşımıyor, aynı durum bugün konuştuğumuz mevzuda da geçerli lütfen kelimelerin manalarını anlayarak zikredelim diyelim la ilahe illallah demeniz gerekiyor bunu 3000 defa söyleyeyim diye düşündünüz televizyona bakıyorsunuz bir yandan la ilahe illallah diyorsunuz televizyonda bir gıybet var veya izlenmemesi gereken bir şey var veya sokaktasınız tramvaydasınız bir toplu taşıma aracındasınız bir sağa bakıyorsunuz bir sola bakıyorsunuz birbirine gözünüzle veya kaş ve mimiklerinizle neyse selam veriyorsunuz bir taraftan la ilahe illallah demeye devam ediyorsunuz. Böyle olmasındansa bunun gizli bir şekilde tam canı gönülden başka bir şeyle ilgilenmeden söylemesi daha eftal denmiştir. Ama elbette diğer zamanlarda da zikir, hiç yapılmamasındansa, efendim yapılmasında fayda vardır denmiş. Peki, zikrin en faziletlisi hangisi? İbn-i Maced'e geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu sorunun cevabını buyuruyorlar, zikrin en faziletlisi hangisidir? Şimdi belki düşünebiliriz, eyvah! Yine acaba ezberlemesi zor bir şey mi? Hayır, tam tersine. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, Zaten damazlarda bir hayli tekrar ettiğimiz iki cümle. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah ve duanın en faziletlisi de elhamdulillahdır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah, duanın en faziletlisi elhamdulillah. Ne kadar kolay değil mi okuması ama ağırlık bakımından ölçülemeyecek derecede. Küçücük bir pırlanta, küçücük bir elmas, boyuta baktığınız zaman çok küçük. Gramına baktığınız zaman 5 gram, 10 gram bir elmas. 10 gram elmas, 10 ton kömürden daha pahalı. Onun gibi La ilahe illallah. Elhamdülillah dediğimizde, bir saniyemizi alıyor olabilir. Ama bunu samimiyetle, insanlara gösteriş yapmak, sesimizi duyurmak için değil, sırf Allah rızası için, çalışıyoruz, üç dört dakikamız var, mesainin başlamasına. O zaman okuyabiliriz mesela. Veya aracımıza bindik, arabamızı ısıtmamız gerekiyor, soğuk havalarda bir dakika vesaire. Hemen, bir zikir. Gece yatıyoruz veya evinize girdiniz. Boş vakit tabiri olmamalı Müslüman'ın. Güzel bir şekilde, hayırlı bir şekilde yaşanmamış her zaten vakti boş vaktidir insanın. Bugün birçoğumuz birbirimize sorduğumuzda boş vaktinde ne yapıyorsun? Özellikle çocuklarımıza. Boş vaktimde kitap okuyorum. Hayır o senin dolu vaktin. Boş vaktin senin gereksiz hem dünyaya hem de ahirete yaramayan ne yapıyorsan onlarla meşgul olduğun vakittir. Bir insan tıp ilmini öğrenmek durumundadır. O boş bir vakit değildir. İlla içerisinde İslami kelimelerin kullanıldığı veya sarf nahiv gibi dil veya şeriat ilimlerinin okunması gibi şeyler değil. Bir insan hangi meslekte ise neye ağırlık verdiyse eğer dünyada da insanların, hayvanların, bitkilerin yararına bir şeyse onu okumanın da bir zararı yoktur. Sadece haram olan şeyler olmasın, gereksiz olan şeyler olmasın. Bugün zaten bunu anlamak için şöyle bir kendimize, evlatlarımıza, etrafa bakmamız yeter. Hiç gerek yok fazla uzaklara gitme. Ha aslı Allahu Teala hayırlı bir ömür ve bu ömrü güzel ve hayırlı işlerle, ahiretimize, dünyamıza yarayacak işlerle meşgul olacağımız bir yere eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, demek ki neymiş? La ilahe illallah kelimesi, zikrin en faziletlisi. Burada Allah'ın varlığını, birliğini ifade eden tevhid kelimesini, okuduk değil mi? En güzel zikir. Peki bunun bütün hali nasıldır? En güzel okunuşu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Zaten tesbih çekerken diyelim 99'a geldiniz 100 tane okuyacaksınız tasavvufta da 100'üncüsünde Muhammedur Resulullah şeklinde okunduğunu biliyoruz. Yani 99 kez La ilahe illallah La ilahe illallah dediniz, 99'a geldiniz tesbihte veya sayıcınızda yüzde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bitiriyoruz. Bu iki kısım zaten. La ilahe illallah tevhid kelimesinin nesi? İlk yarısı. O da ikinci yarısı. La ilahe dediğimiz zaman ne oluyor? Hiçbir ilah yoktur diyoruz. Bu olumsuz kısma, yoktur kısma nefh adı veriliyor. İkinci ise illallah manası ancak Allah vardır manasında. Bu iki kısım ispat ismi veriliyor buna. Tevhidin bu kısmına tehlil deniyor. Dolayısıyla en güzeli ağzımızın alışması, kalbimizin yoğunlaşması gereken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek... Imiş. Değerli kardeşlerim estağfirullah mesela bunu çocuklarımıza da sorsak onlardan da benzer cevaplar alırız bir insanın af dilemesi tevbe estağfirullah veya estağfirullah bu samimiyetle söylendiği zaman günahlardan kurtuluşa vesile olurmuş e, bilhassa cuma günleri salavat okumak ona da inşallah geçeceğiz Cuma günleri de bu estağfirullah olabileceği gibi. Sadece şu gün, sadece bugün okuyun, şu sure salı günü, bu ayet perşembe günü diye bir şey yok. Ama özellikle eğer imkanınız varsa yapabilirsiniz manasındadır. İşte estağfirullah demek hem zikir çekmeye vesile olur hem de günahlardan kurtulmaya vesile olur. Çok mu günahımız var? Var. Çok mu hatamız var? Var. Affedilmek istiyor muyuz? Evet. O zaman bugünden tezi yok. Estağfurullah derken kendimize sessiz, sakin bir yer seçelim evimizde veya iş yerinizde. Size bir 5-10 dakika ayırın kendinize özellikle şunu uygulayabilirseniz inşallah daha sağlıklı, daha güzel sonuçlar alırsınız. Gece vakti Yatağınıza gitmeden önce, yalnız mısınız, evde kim var, duruma göre siz ayarlayın. Bir 5-10 dakika, nasıl olsa bir namaz için geçiyorsunuz ya, onu 10 on dakika uzatın, o dua kısmından sonra. Veya namaz bitti, selam verdiniz, zaten tespihatlar yapılıyor. İstiyorsanız o zaman da yapın. Şöyle estağfurullah derken, hem o gün gün içinde yaptığımız hatalar, Ondan önceki zamanlarda yaptığımız hatalar. Onlardan af dileme ümidiyle. Gözümüz kapalı, huzur üzere, dizimizi böyle... Efendim, kırmışız. Allahu Teala'nın huzurundayız. Hiçbir riya yok, etrafta bize bakan eden, sesimizi duyan kimse yok. Biz varız, bir de her şeyi gören, eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz var. Celle Melekler de şahit. İşte o anı bir 5-10 dakika uzatabilirsiniz. Buna kendimizi alıştırmalıyız. Bu cümlelerin anlamlarını bilmek gerekiyor mu? Evet. Bilinse çok daha iyi olur. Lakin, şöyle bir durumda olmasın, ben yanlış okuyorum, dilim dönmüyor Arapçalarına, öğrenmeye çalıştım, bir türlü bunu telaffuzunu edemiyorum. Eğer dualar ile ilgili, çünkü bu duaların içerisinde biliyorsunuz ayetlerin içerisinden çıkan dualar var. Surelerde birçok dua var. Eğer anlamı değişiyorsa bunu mutlaka e, Arapça dua eden veya hafız kardeşlerimiz vardır. Onlara bir dinletin. Mesela bir hanım kardeşimiz bir hanım kardeşine telefon açsın veya yüz yüze geldiği zaman veya erkekler yine hocalarımıza veya bu işi kendisinden daha iyi bilen, kıraatı daha düzgün olan birilerine sana okuyacağım şu duayı, bu istiğfarı neyse e, yolluyorum, ne olur bir yanlışım, bir şeyim varsa bana söyler misin diyelim. Eğer bunu uygulayıp düzeltemiyorsak anlamlarını bilip de o şekilde de dua edilebilir alimlerimiz. Buna da efendim ruhsat vermişler. Yeter ki biz öğrenmeye çalışalım. Doğru düzgün bunu yapmaya çalışalım. Kardeşlerim, moral bozukluğu hangimiz yaşamıyoruz? Bırakın insanın fakirlik, kocasının, karısının, çocuğunun ona yaptıkları ettikleri, komşusundan çektikleri, bırakın iş yerindeki stresi. Hiçbir şeye üzülemiyorsanız bile, bugün dünyanın birçok yerindeki, zulmün haberini aldığınızda, içinizin erimemesi, moralinizin bozulmaması mümkün değil. Ortalama bir akla sahip olan ve Müslüman olan her insan, açlıktan ölen çocuklar, inancı ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun, içi erimeyen bir insan yoktur, zannetmiyor. İşte, Böyle moralinizin bozuk olduğu zamanlar veya kimsenin sizi anlamadığınızı, anlamadığını düşündüğünüz zamanlar diyelim. Bir ilaç geliyor şimdi. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte çağırdınız melekleri. Dünya durdukça, şifasının, sırrının keşfedilemeyeceği kadar güçlü etkiler taşıyan, bir sözle karşı karşıyasınız. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Veya kısası, La havle ve la kuvvete illa billah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Fatıma annemize radiyallahu anhuma tavsiyesi vardı. İşte o tavsiyede, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber denmesi gerektiği verildi. Diğer bir bölüme geçmeden evvel, o tesbihatın tamamının toplanmış şekli olan şu zikri de unutmayalım. Zaten biliyorsunuz, hatırlayalım. ve velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Vela havle ve kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm de diyor zaten. Yani namaz sonrasındaki tespihatımıza bunları ekleyebiliriz. Çoğumuzun da eklediği şeylerdir. Bunların daha fazlası vardır, daha azı vardır. Ama bunlar her Müslüman için kaçırılmayacak fırsatlardır. Bugün her Müslüman biliyor ki ayağına bir taş da ise diken batsa birisi o Müslümana zulmetse hakkını yesede eğer bunlara sabreder ve isyan etmezse Allahü Teala ona ecrini verecektir. Bunu her Müslüman bilir. Ve her Müslüman şunu da bilmelidir. Yapılan her şeyin bir karşılığı vardır. Bir Allah demenin canı gönülden, Ya Rabbi sen birsin demenin veya Subhanallah demenin karşılığının olacağını Müslümanlar bilir. Ve bunlar dünyadaki karşılıklara benzemez. Öyle zikirler vardır ki ağırlığı şu dünyadaki örneklerden çok fazla vermek istemiyorum. Sonra konu dağılıyor ve böyle şeyler olur mu demeye başlıyor insanlar. Şu kadar cennet, bu kadar yıl yürü yürü bitmeyen, ağaçların verileceği vesairesi, bunları zaten bilenler bilir, bunları anlatmıyorum. Ama dünyadaki karşılığa kesinlikle benzetilmemesi gerekir. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Vallahu ekber. İşte onlardan bir tanesi. Sabah kalktınız, böyle 10-11 olmadan, sabah namazı zaten 8'e doğru, bir sınır var biliyorsunuz, o sınırdan sonra kılınmıyor. Güneş yavaş yavaş yükselmeden önce, yani şimdikinin saatiyle size söyleyeyim, 7.30, 8, 9, 9'u pek bulmasın, 100 defa okunacak ve süre olarak da çok fazla sürenizi almayacak bir zikir var. Zaten biliyorsunuz tekrar edelim. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdi. Bu öyle bir şey ki, meleklerin Allahu Teala'yı tesbit, tesbih etmek için sürekli okudukları bir cümledir bu. Meleklerin Allahu Teala'yı tesbih etmek için sürekli okudukları zikri, siz okumuş oluyorsunuz. Yani bir başka anlamda. Siz bunu adet haline getirirseniz ne zararı var size? Yok 5 dakikanızı alıyor 10 dakikanızı alıyor en fazla. Sabahleyin işe gideceksiniz veya ev hanımı kardeşimizsiniz. 5 dakika 6 dakika yavaş yavaş okusanız. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. Dolayısıyla kim bu adeti devam ettirirse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymuş. Ve meleklerin o grubuna katılmış olur. Düşünün meleklerin zikri. Onlar da yemezler, içmezler, erkekleri, e, dişilikleri yoktur daha doğrusu. Kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve sadece tesbih ederler melekler. İşte siz de o meleklerin grubuna katılmış oluyorsunuz. Peki aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Abdestli olmam gerekiyor mu? Veya kıbleye doğru mu e, dönmem gerekiyor? Şöyle Kur'an-ı Kerim içeren Biliyorsunuz dualarımız var. Ayetel kürsi gibi Rabbena duaları gibi başlıyor. Bunlar zaten ayet olduğu için Abdestli olmanın Gerektiğini söylüyoruz. Çok daha güzel olduğunu söylüyoruz. Müstehap olduğunu söylüyoruz. Daha doğrusu alimlerimiz böyle söylüyor. Tabi güzel bir alışkanlıktır. Kıbleye dönerek de bunu yapabilirsiniz. Secdeye e, giderek de bunu yapabilirsiniz. Ama abdestli olmanın dualarda şart olmadığını sizlerle paylaşalım alimlerimizin eserlerinden. Ve başka bir durum daha var. Müminler olarak biz şimdi elhamdülillah biliyorduk zaten bugünkü hatırlatmalarla beraber Rabbimize zikretme vazifemizin ne kadar önemli olduğunu anladık ama farkında olmamız gereken bir şey var Allah'ı Celle Celaluhu sadece namaz kılarak hatırlamak yetmiyor bunu bu şuuru namazdan sonra da devam ettirmek gerekiyor şimdi namazımızı kıldık namazda şunu okuduk böyle oldu rüküya gittik vesaire selam verdik bitti namazımız Allahü Teala bize bir saniye bile unutmuyor. Kullarının da kendisini hatırlamasını istiyor. O yüzden şimdi 5 vakit namaz var. Şimdi sabahleyin hele hele sabahla öğle arasında çok uzun saatler var. Bu uzun saatlerde namaz olmadığı için biz Allahü Teala'yı nasıl hatırlayacağız? Zikirle hatırlayacağız. O aralarda o saatlerde nasıl hatırlayacağız? Zikirlerle hatırlayacağız. Peki bunun bize ne faydası olacak? Evvela zararından bahsedelim. Zikrullahtan bir an bile gafil kalmanın en büyük tehlikesinden belki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kendisi peygamberlerin sonuncusu ve Allahü Teala'nın şüphesiz en sevdiği kulu ve Resulü olmasına rağmen, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Rabbi, beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, nefsime bırakma.'' niyazında bulunmuş. Şimdi bu duayı bizim yapmamız gerekmiyor mu Allah aşkına? ''Ya Rabbi, bizleri göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, nefsimize bırakma.'' ''Amin.'' Neden, neden bundan acaba endişe duyulmuş? Çünkü bir kalp Allah'ı unuttuğu nispette, unuttuğu kadar gaflete gider, gaflete düşer. Bunun için yine şöyle buyurmuşlar, Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor bu hadisi şerif. Bazen kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ediyorum. Bunu buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbimizin, kararmaması için zikir. Yani zikir sadece günahlar için, o işlediğimiz günahlara tevbe maksadıyla değil, Allahu Teala'yı unutarak geçirdiğim o zamanı, o anların istiğfarını da gerektiriyor. Çünkü haktan gafil olarak aldığım, verdiğim nefesler dahi bir günah olarak düşünülebilir. Çünkü bir hadis-i şerifte buna işaret var. Buyruluyor ki: İnsanlar bir mecliste oturur da orada Allah'ın ismini anmazlarsa eksik bir iş yapmış ve bir günah işlemiş olurlar. Kim bir yolda yürür de Allahu Teala'yı zikretmezse eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Kim yatağına girer de orada Allah'ı zikretmezse yine eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş gibi olur. Şimdi buraya dikkat. O zaman içinde Allahu Teala'nın ismi anılmayan her şey uzak durmamız gereken yerdir. Ne demek bu? Hemen bir örnek vereyim. E biz arkadaşlarla bir çay içeceğiz. Çay demledik, oturuyoruz. E biz hoca değiliz, hacı değiliz. Tamam. Ama senin bir meclisin yok mu? Var. Bir selam vererek mesela veya besmele çekerek, bir salavat okuyarak başla. Selamünaleyküm, Selam, Hoş geldin, hoş bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğin ne var? Asır suresi oku. Sonra çay mı içiyorsun, çorba mı içiyorsun, dedikodu yapmadıktan sonra muhabbet ediyorsun. Nasılsın, askerlik nasıl gitti, iyi misin? Konuş. İçinde Allahu Teala'nın ismi anılmayan bir meclis olmayacak. Kardeşlerim, Ali İmran suresinin 191. ayetinde zikredilen... Ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikretme hali de buna işaret ediyor. Zaten insan bu üç halden biri üzerine değil mi? Ya ayakta oluyoruz, ya oturuyoruz, ya yanımız üzerine yatıyoruz. Ya burada yataktaki yatış pozisyonlarımız değil mesele. O Ali İmran suresinde aktarılmak istenen Allahu Alem her daim sen zikredebilirsin. Çünkü başımıza bir belanın, o acının ne zaman geleceği belli olmaz. Üzüntü veren bir haber alırız. Şimdi cep telefonları var, ayaktayız. Oturmam mı lazım? Hayır. Secdeye, doğ Kabe'ye doğru mu dönmem lazım? Hayır. Her an Allahu Teala senin yanında. Aktarılmak istenen bu. Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizden daimi bir zikir istiyor. Her anımıza, hayatımızın her bölümüne yayılan bir zikir istiyor. Ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde derinden derine tefekkür ederler. Buyruluyor. Sadece ağzımızdan çıkanlar değil. Şöyle gökyüzüne baktık veya bir belgesel izlerken bir olayla karşı karşıya geldik. Subhanallah, ne kadar güzel yaratmış Rabbim dememiz emrediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bir emirdir, bir tanımlamadır. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde derinden derine tefekkür ederler, düşünürler. Zaten Rabbimiz Celle Celaluhu, bunca ayrıntıları olan hayvanları, bunca bitki ve organizmaları, şu ucu bucağı bitmeyen, Uzayı, bunca galaksileri, gezegenleri şunu bunu, niçin yarattı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı ile biliyoruz. Kendisinin bilinmesi, kendisini birlememiz, ne kadar büyük olduğu, kudretinin ne kadar sonsuz olduğu, azamet tecellilerini bilelim diye. işte biz sadece uzaya bakarken efendim veya güzel bir manzaraya bakarken aa ne güzelmiş diye değil. Rabbim Celle Celaluhu bunu ne kadar güzel yaratmış diye bakıyoruz İşte bu bakmamızda inşallah bir zikir oluyor yani oturup da abdest sınıfı alayım şöyle tesbihamı alayım da bir yerde e, zikredeyim tamam bu da çok güzel ama kalbinden Allah'ı unutmadan kendi çocuğunu severken kocanı karını akrabanı veya bu eşya da olabilir başka bir şey de olabilir evini çok seversin maşallah niye diyoruz her şey illa ki Allahu Teala'nın izniyle olur. Evlene alakası var. E, ev neden yapılıyor? Dünyadaki madenlerden yapılmıyor mu? Mimara o aklı kim veriyor? İlham ediyor daha doğrusu. Demek ki her şeyde bu bizim ölçümüz olacak. Yine Kur'an-ı Kerim tabirlerinden bir tanesi müminlerin kendi ismi anıldığı zaman kalbi titreyen insanlar olması. Yani. Enfali suresinde geçtiği gibi Allahu Teala'nın ayetleri okunduğu zaman bir tabi anlamlarını biliyorsak haşa böyle ninni dinler gibi değil. Aa evet Rabbim şu an şu cehennemden bahsediyor işte tevbe etmenin öneminden bahsediyor diye düşüne düşüne diyelim anlamlarını imanımızın artacağını buyuruyor. Kalbin titriyeceğini buyuruyor. Ama şimdi tabii ki aşırlar var şu anda. Allah razı olsun. Okuyorlar kardeşlerimiz, karilerimiz. Lakin anlamadığımız yerlerde bile ne kadar heyecanlanıyoruz. Allahu Teala rahmet buyursun. Mesela Abdü Samet vardı. Mustafa İsmail'ler. Bakın çocukluğumuzdan beri anlamıyoruz dediklerini. Çünkü uzun e, sureler onlar. Bakara suresinin şu ayetinden bir başlıyor. Devam ediyor. Anlamadığımız yerlerde bile kalbimiz titriyor. Bir de düşünün, şöyle merak edip tefsirlere, meallere değil, tefsirleri açıp da bu ayet hangi zaman inmiş, inme sebebi neymiş, bu ayette nelerden bahsediliyor diye bir de baksak nasıl etkileneceğiz? Evet, demek ki sadece bir şeyleri tekrar etmek değildir zikir. Ağzımızda söylediğimiz zikir değildir. Kalbe inmeyen zikir değildir. Kalbimizde duyup, ürpertebiliyorsa bir şey o zikirdir. Zikirden maksat kalbin o ağızdan çıkan neyse ondan haberdar olmasıdır. Ve Allahu Teala ile beraberliği temin etmesidir. İşte bunun için tasavvuf erbabı çok daha bunlara devam eder. Mesela evrat olur, manevi dersler olur. Kalbi hassasiyetlerin, ahlakın yücelmesi için bazı tecelliler için şu kadar, şu kadar bunu oku, şu kadar bu zikri yap derler. Son olarak gönlümüzün ilacının zikrullah olduğunu, nasıl ki karnımız acıktığı zaman bir çorba, şöyle bir soğan, ekmek, neyse ama bir şeyler yememiz gerektiğini, yemediğimiz zaman huzursuz olduğumuzu biliyoruz. İnsan aç kaldığı zaman gece uyuyamıyorsunuz, başınıza gelmiştir, uyuyamazsınız. Çok fazla yemek yediğiniz zaman da uyuyamazsınız. Az yemek, hatta yemek yemediğiniz bir zamanda uykunuz gelmez. Çok yorgun olduğu zamanda birçok insan uyuyamadığı gibi. Aynen öyle. Bizim de bugün hayatımızda zikir olması gerektiği kadar yer almadığı için nasıl ki biz aç olduğumuz zaman uyuyamıyoruz, ihtiyacımız var, yemek yiyoruz. Ruhumuzun ihtiyacı da zikrullah'tır. Allahu Teala'yı zikretmektir. Biz bu konuda aciz kalıyoruz, tembel oluyoruz ve ruhumuzu doyuramıyoruz. Kilomuz artıyor, kolesterol, HDL, LDL, triglisit değerlerimiz hepsi yükseliyor. Ama diğer o gerçek olan ruh doyumu maalesef yarıda kalıyor. O yüzden manevi hastalıkların, o yüzden ruhi bunalımların peşinden gidiyoruz. O yüzden... Bugün tanımı bile konamamış, sadece ezbere bir takım ilaçların verildiği, deneme yanılma yöntemleriyle çözüme ulaşılmaya gidildiği hastalıkların ekseriyeti de Allahu Teala'dan kalben dil olarak da uzak kalmamızdır. Hasılı inşallah. Gafletten korunduğu için bir mümin zikrullah sayesinde neler kazanır? Bir, haramlara el uzatmaz Allah'ın izniyle. Düşünün sabah şu kadar zikir okuyor. İş yerine gitti veya evde şu kadar zikre devam etti zaten öğle vakti geldi namazını kıldı. İkindi vaktine kadar on tane beş tane her neyse bir şeyler okudu yine Allah'ı unutmadı. Pat ikindi akşam yatsıydı hadi biraz ara verdi vitirdi gece yatarken bile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye uyuyan bir kişiyseniz siz haramlara daha zor el uzatırsınız. İki, manevi kıymetini zedeleyecek şerlerden, yerlerden ruhunuzu korumuş olursunuz. Üç, lüzumsuz maceralar peşinde koşmaz, azgınlıklara dalmaz, öyle gelgeç sevdalarına yelken açmazsınız. Dört, ömrünüzü salih ameller, hayır hasenatla devam ettirirsiniz. Ve beş, ibadetlerinizden daha fazla huşu alırsınız huşu içerisinde daha doğrusu ifa edersiniz salihlerin sohbet meclislerine rağbetinizi arttırmış olursunuz ve her şeyi boş verin kaç dakikamızı alır kaç dakikamızı biz vermiş oluruz ve bir zararı olur mu ve Allah diyen bir kalpten insana başkasına zarar gelir mi takva bir zırhtır kardeşlerim manevi bir korunma vesilesidir çünkü bir insan besmele çektiğinde bir kardeşine Allah'ın izniyle çelme takamaz. Allah Celle Celaluhu diyen bir kalp, samimi diyen bir kalp hiçbir gönle bile bile bir diken batıramaz. Ama tabi nefsine uydu, şöyle oldu, böyle oldu bilmem ne oldu ama içinden kötülük geçerek yapmaz. Yaptığı zaman bile kırdığı çanakların farkına varır. Ben ne yaptım der. Zikir bizim için oksijendir arkadaşlar. Vücut için oksijen neyse. Biz de şu dua ile bitirelim. Ya Rabbi ne olur bizleri Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından, ölüm anında şaşırmaktan ve dinini kaybetmiş bir şekilde ölmekten bizleri muhafaza eyle. Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zulümlerin bitmesini nasip eyle gözlerimizle göster Ya Rabbi. Ne olur... Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle, zikreden bir dil, haramlardan sakınan bir göz ve sağlam bir kalp nasibeyle Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.